üzerine Bismillah. Evet, İbn Hibban rahmetullahi aleyh, namazı terk eden insan için bunu söylüyor. Onun için birçok imamlar derler ki Senesullah ve yahum, fe yahum yani onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Bu namaz hakkında da kullanıyorlar. Bu ayeti delil olarak kullanıyorlar, gösteriyorlar. <gülüyor> Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyurur ki Abdullah İbni Amr radıyallahu anh rivayet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor ki bir gün namazı zikretti ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men hafez aleyha men hafez aleyha kim namaza sahip olur korursa hafez yani böyle hırsla kuruyor. Onun için Allah-u Teala ne buyurur? Hafizu ala salavati ve salatil usta ve kumu lillahi kaniti hafizu ala salavati namaza sahip çıkın, namaza sahip çıkın. Neydi? İlmine, edebine, farzlarına, vaciklerine, sünnetlerine, vaktine, cemaatine, namazı kılacak, kıldıracak adamın ilmine, fatvasına ve dinine bunların hepsi namazı ikameye dahildir. Efendim ben çok kusuyla kılıyorum. Kim önünde namaz kıldırın adam sünnet-seniyeye hiç uymayan bir adam, akılısı bozuk bir adam arkasında öyle koşu içinde namaz biliyor musun ki? Cephanela. Bu namazın kâbesi değildir kardeşim. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Den, rivayet eden bir hadis vardır bu hadis zayıftır her iyinin ve her pacirin arkasında namaz kılınız böyle şey mi olur ya bu hadis zayıftır kardeşlerim ancak ikrah altında bir zalim sultan varsa müslümanların başında diyelim def edemedikleri bir sultan gidersin onu tayin ettiği imamların arkasından müslümandır kafir değildir ama zulmü var, haksızlığı var ümmeti Muhammed'e. O adabin imamlar arkasında korkuyla gider, kırarsın, başına bir fitne, fesat gelmesin korkusu varsa olur, kerahetle caizdir. İmamların bir kısım diyor ki eve gider, kazasını yaparsın, eda edersin tekrar diyor. İmamlar bunu da söylüyor. O da Müslüman olacak, ha? yani şeriat hakim olacak, fakat adamın teklik haksızlıkları olacak. Bir gün namazdan bahsetti dedi ki namazı hafiz olun namazı muhafaza edin koruyunuz <gülüyor> ve eğer kim namazı korursa kânetlhu nuran ve burhanen kim namazı korursa namaz onun için nur bir aydınlık nerede Kabrinde. nerede ahirette yoma yasa nurhum bin aydihim Nurlarının önlerinde böyle koştuğu, nurlarının uçuştuğu, akıştığı gün. O hangi gün? Ahiret günü. Kur'an'da müminleri tarif ediyor Allahu allah Teala. Nurları böyle, nurla gidecekler. önlerinde bir nur, onların yollarını aydınlatacak. Onun için bir nur ve bir bürhandır. Allah'ın katında imanın delilidir. وَنَجَاتًا يَوْمَ kıyameti <الْخِيَمَةً> Kıyamet günü bir kurtuluştur onun için. وَمَنْ لَمْ يُحَافِزْ عَلَيْهَا Kim o namazı korumazsa, dikkat edin buraya, وَمَنْ لَمْ يُحَافِزْ عَلَيْهَا namazı korumazsa, bırak namazı terk demiyor. Bakın hadisin buradaki inceliği var. Lem يَكُلْ لَهُ بُرْهَنٌ Onun için kıyamette iman ve İslam alameti olan bir delil olmaz. وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَةٌ ne bir aydınlık, ne bir nur, ne de bir kurtuluş yoktur. İşte hadis, namazı terk eden adama şefaat yoktur. <gülüyor> <gülüyor> ve kana yevmel kıyameti kıyamet günü Ma'karun ve Haman ve Firavun ve Ubeyy ibn Halef. Kıyamet günü Karun, Haman, Firavun ve Umeyye ibn Halef ile beraberdir. Hadisi İbn-i İbbar rivayet ediyor. Dördüncü cilt, 1467 numaralı hadis. Hadisin isnadı sahihtir. Ahmet ibn i Hanbel, müsnedinde, İmam Dâremî Süneminde, İmam Tahavî, Muşkilül Âthar'da rivayet etmiş ki İmam Tahavî, Hanefi imamlarındandır. Daha önce Şafii imamlarındandı. Sonra Hanefilerin imamı oldu. İmam Ebu Hanife'yi taklid etti. Bunu daha birçok imam rivayet etmiş. Hatta öyle hadislerde var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki "Men fati'tu's salate feka'enne mauti ra'aha ve ma kimi bir namaz geçmişse yani kılamadan namazı geçmişse onun sanki çoluğu çocuğu ve malı helak olmuştur. Yine Abdullah İbn Ömer'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Ellevi tafutuhu salatul asri fekennema utira ehlehu ve maluhu." Kimin kim ikindi namazını kılamamış, ikindi namazı kaçmışsa, kılamadan gitmişse namazı sanki onun ehli ve evladı koparılmış yani lime lime edilmiş koparılmış kesilmiş gibidir soyun kesilmiş gibidir bu bazı kılınmayan namazlar hakkında onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazın kılınması konusunda terk ile ilgili daha birçok hadis-i şerifler bize bırakmıştır. Bu Müslim ve Buhari'de görürsünüz. Der ki Buhari'deki hadiste ben içinden öyle geçirdim ki namazı gelip cemaatle ez, müezzine emr edeyim. Müezzin ezan okusun, namazı ikam etsin. Sonra ben namaza gelmeyenlere gideyim de onların üzerlerine evlerini çatır çatır odun doldurup da yakayım. Hadisi manası. Bırakın namazı terk eden hiç kılmayanı Resulullah'ın mescidine cemaatine gelmeyen hakkında Resulullah'ın söylediği bu. Onun için kardeşlerim biz burada ikamü salat üzerine niye durduk? Bir tek kelime ya. Bir tek kelime. Tein tabu ve akamü salata. Eğer tövbe ederler ve namazı ikame ederlerse. Onun için dedik ki namaz yoksa tövbe yoktur. Sahih anlamda tövbe. Yok. Ve demiştik ki biz namazı terk etmekler neler gündeme gelir, onlardan isterseniz kısaca bir bahsedelim ve inşallah Teala bugünkü sabrınızı fazla taşırmayalım. Ben bazı mülahazaları mı yani acizane kendi anlayabildiğim kadarıyla namazı terk ettiğimiz zaman. Allah muhafaza buyursun neler gündeme geliyor. Onları hassel kadar yani yapabildiğim görebildiğim kadarıyla not aldım. Buradan size kısa kısa bazı şeyler vermeye çalışayım inşallah. <gülüyor> Namazı terk ettiği zaman bir insan veya bir topluluk o topluluk veya o şahıs kimse tevhidi rububiyeti ihlal etmiştir. Yani Allah'ı Rab olarak birleme, Allah'a Rab olarak iman ve itaatini zedelemiştir. Namazı terk eden insan, abdest gibi büyük bir ibadetten beden ve kalp temizliği, ruh temizliği olan bir ibadetten kendisini mahrum bırakmıştır ve nefsine zulmetmiştir. Abdest terk ediliyor. Dikkat et. Abdest bütün zikriyle, bütün güzellikleriyle abdest ediyor. O insan abdestsizdir. Abdestin yoktur. Namazı terk eden, kelime-i şehadetin erkanını ihlal etmiş, erkanını zedelemiş ve Allah'ın emirlerini harfe almıştır. Namazı terk eden nifaka girmiş ve münafıkların sıfatlarına sahip olmuştur. Namazı terk eden Allah'a verdiği ahdi ve misakı yalanlamıştır. Kelime-i şehadeti henüz doğrulamamıştır o insan. Namazı terk eden dua, zikir, istiğfar, Allah'tan korkma, haşyet ve kauf, Allah'a halis olarak ubudiyet, kunut ile namaz kılma, ibadet etme tevazu gibi ibadet ve güzel hasletleri de yitirmiştir. Bu adamın duası yoktur. Allah Azze ve Celle'de kendisini terk eden, kitabını terk eden, kitabını okumayan yüz çeviren hakkında ne وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kim benim zikrimden, kitabından ve beni tesbih etmekten, yani namazımdan ve kitabımdan yüz çevirirse. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Onun için çok eziyetli, sıkıntılı, çileli bir yaşayış ve hayat vardır. وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى onun kıyamet günü kör olarak haşr Allah'a senediriz. Kıyamet günü der ki, Yüksünlümü haşr ettiğim ey Rabbi, beni niye ağıma haşr ettin? İşte Kızak, o günlerde Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Ayetlerimizi unuttun, yüz çevirdin. Bugün de senden yüz çevirecek. Bu ayet kelime yanlış hatırlamıyorsam Hat Suresi sonrasını yani bir surenin sonundaki bir ayet kelimesini yerini hatırlayamadım. Mesela yine bir başka ayet kerimede tahada 100. ayet kerimede men a'raba anhu kitaptan yüz çevirirse fe innehu yahmilu yahmilu yawmal kıyameti vizra. kıyamet günü çok büyük bir yük ve ciza ile Allah'ın zurna gelir. Halidine fihi o vizrin içinde ebedidir. Ve sa'a lehum yawmal kıyameti himla o günah, o Kur'an'dan yüz çevirme, Allah'ın zikrinden yüz çevirme, onlar için bir azap yükü olarak yeter. Ne kötü! Waman azlamu mimmun zikra bi ayatı Rabbhi, thumma arda anha. Rabbinin ayetleri kendisine, kendisine hatırlatıldığı halde, sonra bu hatırlatılmaya rağmen ondan yüz çevirirse, inna min al-mužrimin biz mücrimlerden intikam alırızdır. Şüphesiz ki biz mücrimlerden intikam alırız. Namaz ayeti yok mu Kur'an'da? Niye namazı kılmıyorlar? Namaz ayeti hatırlatıldığı halde Allah'ın kitabı varken Müslümanım diyen bu insanlar neden namaz kılmıyor da Allah'ın kendilerinden intikam alacağı şiddetli elim azapla azap edeceği insanlardan oluyorlar? وَمَنْ يُعْرِدْ عَنْ ذِكِرْ Kim Rabbinin zikrinden, ibadetinden, tesbihinden, namazından yüz çevirirse. Ki zikir namazı içine alıyor, kesin yani. يَسْلُكُهُ عَذَابًا سَعْضًا Böyle yüce, yukarıya doğru çıkanan, tırmanan ağır, büyük bir azapla Allah onu o azabın içerisine koyar. E ondan sonra وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَّ عَ اللّٰهِ اَحَدًا Şüphesiz gerçekten mescidler ancak Allah içindir. Bazı imamlar mesacid kelimesini namaz olarak tercüme ederler, tefsir ederler. Çünkü mesacid secde etme ve ibadet etme azalarına ve yerlerine de denir sakın Allah'la beraber başkasını çağırma ona ibadet etme. İşte müminler böyle. Yine cin suresinde <gülüyor> 20. ayet-i kerimede de ki kul inni ed'u rabbi ve la bihi ehada. Deki ben ancak Rabbime ibadet ve dua ederim ona hiç kimseyi ortak koşmam. Namaz kılmayan adam Rabbine dua ediyor mu? Namaz kılmayan insan Rabbine şükrediyor mu? Namaz kılmayan insan Rabbine hamd ediyor mu? Namaz kılmayan insan Rabbine bir şeyleri birilerini ortak koşmadan kendisini kurtarabiliyor mu? Hayır. Dolayısıyla namazı terk eden yine Allah'ın Allah'a ubudiyeti terk etmiş, kulluğu terk etmiş, azabından korkmaz bir hale gelmiştir. Onun azabını, gazabını ve cehennemini hafife almıştır. Biraz sonra cehennemin sıfatlarını anlatacak Allahu Teala, dehşet şeyler. Mümin gerçekten bundan ürpermeli, korkmalı, iman sahibi olan insan korkmalı. Allah'ın dini kendisine bir emanettir ve ibadetleri emanettir. Namazı kılmadığı zaman o emanetlerin hepsine hıyanet etmiştir. Onun için Allah araf suresinde buyurur ki: "Efa eminu makrallahi, fela yeminu makrallahi illa al-qamul khasirun. Onlar Allah'ın hilesi, tuzağı, azabı ve vereceği cezayı hazırladığı cezadan kendilerine emin mi görüyorlar? Allah'ın bu azabından, makrinden ve hazırladığı azaptan kendini emin görenler ancak kısırında olanlardır. Namaz kılmayan kendini emin görülür." Evet, bana hiçbir şey olmayacak Veya işte laf olsun diye açtı e işte ne yapalım, günahkarız, Allah bizi affetsin. Biliyoruz, Allah bizi azap edecek falan. Sübhanallah, tuttun birisi, o arkadaşımız buradan o Müslüman. Bir gün <gülüyor> anlatıyorum namaz kılmayanların azabını. Niye, sizi sakara ne soktu diyecek cennet ehli cehennemliklere. Biz dünyada hep beraberdir diyecek. Bizden olduğunuzu söylüyordunuz diyecek cennetlik müminler. Diyecekler ki vallahi... Biz namaz kılmıyorduk. Ma asalete kafiy saker, aşağıda diyorlar, ve ma adrek ma saker, la tubki ve la tazar, lawaytun bilbşer. La tubki hiç hayat koymaz insanda, İnsan, i̇nsan orada helak eder, saker cehennemi, ve la tazar dışarıya kasma da bırakmaz o ateş kaçmak istesen cehennemden seni yakalar çevirir evirir girdabına alır. <gülüyor> la tubqi ve la tzar. Ne lil orada simsiyah kasıp kavrulur. Kasıp kavrulur simsiyah eder. Kömüre çevirir. Orada hak mı var, batıl mı var? Evet. Araf 99. Dikkat edin yine hadit demir suresi demir suresi 17. ayet. Bakın Allahü Teala ne diyor. Alam yani, Ladin âmen ve antaqsâ gülubuhum <gülüyor> lizikri Allahî, hak Wallâh ta'kunu k Ladin âwât al min qablû. فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَذُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُ فَاسِكُمْ İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikrine, huşu ile, titreme ile, korku ile itaat etmelerinin zamanı gelmedi mi? Hale gelmedi mi o zaman? Gelmemiş mi? Kelime-i şehadetten sonra o zaman henüz gelmemiş mi? Gelmiş Ve Allah'ın indirdiği haktan olan şeye, Hala kutmuyor mu kalplerin. Ve kendinizden önce, sizden önceki kendilerine kitap verilenler gibi olmama noktasında Allah'ın size emri hitabı gelmedi mi? Onlar ne olmuşlardı? Onlar ile işte boş temelilerle, zamanın gelmiş geçmişti üzerlerinden de kalpleri kas katı taş gibi kesilmiş ve onların çoğu fasık yani kafir olmuşlar. Onun için namazı terk, ibadetleri terk, emir gün marufu terk, Allah'ın emrettiklerini terk, zamanla insanı ne yapıyor? İnsanın kalbini katılaştırıyor ve insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıyor. Artık şeytanın muhitinde yaşamaya başlıyorsun. Evet, dersimizin bir yerinde dedik, namazı kılmayanlar Allah'ın indirdiği emanetlere hıyanet etmiş olan insanlardır. Namazı kılmayan cemaat olmayı terk etmiş, dinin mümin olmanın, ümmet olmanın rükmü olan cemaati terk etmiş, cemaatten elini çekmiş ve hablullahı terk etmiştir. Onun için Allah der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, al Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Eğer siz buraya cemaat olmak için gelmiyorsanız hiç gelmeyin. Ben de bu düşünceyle gelmiyorsam boşuna geliyorum. Cemaat hocam. Ve a'tesimu <tosina> bihablillahi cemiyan Topluca hep beraber. Beraber. Biriniz birinizden ayrılarak değil. Türkiye'de veya Alemistan'da gördüğümüz fırkalaşmalara, gruplara, hiziplere ayrılarak değil. Ve a'tesimu <tosina> bihablillahi cemiyan Hep beraber topluca neden zulüm devam ediyor? Neden haksızlıklar, hakaretler devam ediyor? İşte paramparça olduğumuz için. Onun için allah Teala der ki, وَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَتٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِهُمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِينًا Kim? Allah'a iman eder. Allah'a iman eder ve ona sarılırsa ismeti onda arar, korunmayı ona imanda ararsa onları kendi katından bir rahmete ve fazilete dahil edecektir ve onları kendi katından olan sırat-ı <gülüyor> iletecektir. Namaz kırmayan dinini bölmüş ve parçalamıştır. Allah'ın dinini bölmüş ve parçalamıştır. Allah'ın dinini namaz kılanlar namaz kılmayanlar dini olarak ayırmıştır. Bizden öncekilerin halini de Allah Teala En'am 159'da şöyle anlatır. İnnellezîne farraku dînuhum kânû şey'an lester şey'in. Ey Muhammed, dinlerini fırka fırka edip parça parça edip bölenler din demek bir nokta Allah'ın emirleridir. Allah'ın yasaklarıdır. Onların birisini alır, birisini almazsan, birisini yapar, birisini terk edersen dinini bölen insanlarsın. اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى Onların emri, işleri Allah'adır. Allah onların hesabını görecektir. ثُمَّ bir بِمَكَانُ يَفْعَلُونَ Onların yaptıklarından dolayı Allah onlara hesap soracaktır. Onun için din sırat-ı müstakimdir Sırat-ı müstakimin şartlarından birisi de اِخَامَةُ الصَّلَىٰهِ Namazı ihadmettir. Bakın Allah-u Teala şu ayet-i kerimede bir peygamberin ifadesini bize şöyle veriyor. dek diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قُلْ دَكِ اِنَّنِي هَدَانِ Rabbi ila صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ De ki Rabbim beni sırat-ı müstakime hidayet ettirdi, erdirdi. Dinen kıyaman kuvvetli, kavim doğru, hak ve adil Rabbim. bir dine iletti Rabbim beni. O din kimin dinidir? Millete İbrahim'e. İbrahim'in dini olan dine beni erdirdi. Hanifen muvahhid olarak Allah'a şirk koşmayan bir insan olarak. Onun için namazı terk eden insan hanif değil. Namazı terk eden gerçek muvahhit değilmiş. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim de asla ve katiyette müşriklerden değildir. Muvahittir. Şimdi geliyoruz, bakın İbrahim ne demiş? Ne diyordu yani? İbrahim'in yaşadığı hayat, İbrahim üzerinde olduğu din ve Resulullah'ın üzerinde olduğu din. Kul de ki, İn salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Deki benim namazım benim hacım ve ibadetlerim yaşamam ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike lehu. Onun ortağı yoktur. Ve bi zalika Ben bununla emrolundum. Neyle emrolunmuşum? Namazım Allah için, ibadetlerim Allah için, yaşamam Allah için, ölmem Allah için öleceğim. Cahili bir kavga için, kavgada ölmek değil, Allah için ölmek. Ben bununla emrolundum de, ve ana evvelil muslimin, ben müslümanların ilkiyim de. dedik işte namazı kılmayan dinini bölmüştür. Niye dinini bölmüştür? Çünkü Allahu Teala şuura 13. ayet kelimesinde der ki Allah size Nuha ve sana vahyettiğini ve senden önce İbrahim'e, Musaya ve İsa'ya vahyettiğinde şöyle dedi ki size din olarak, seri olarak gönderdik ki en akımlı din dinimizi ikame ediniz. Namazı ikame etmek, dini ikame etmek. Ne demek? Aynı şey yaşatmak, korumak, öğrenmek, öğretmek, onun için savaşmak, onun devamı yaşayabilmesi için, onun hakimiyeti için harp etmek, savaşmak gerekir Valeh tatav var <gülüyor> fihi, dininizi ikame ediniz, onda fırka fırka olmayınız. Fırka fırka olanlar. Şu andaki ihtilafa rahmet diyenler, dinlerini fırka fırka parçalamış olan insanlardır. Şu andaki ihtilaf rahmet değildir. Bazı arkadaşlarımız öyle görüyorlarmış. Kebura <gülüyor> alel <gülüyor> müşrikine mâ ted'uhun iley Sizin kendisine çağırdığınız şey müşriklerin çok ağırına gitmiştir. Allah'u yeştebi ileyhim men yeşâhu ve yehdi ileyhim men yunîb Allah dilediğini kendisi için seçer, iman verir ona ve kendisine halis imanla kalbinden yönelen insanı da hidayetine gerçekten erdirir. olması erdirmiyor. Onun için namazı terk nefsimizi Allah'a satmamak namazı terk malımızı Allah'a satmamaktır. Namazı terk etmek Allah'ın Tevrat'ta İncil'de ve Kur'an'da bize vaat ettiklerini alaya almak haşa belki de hak almaktır. Namazı ikame etmek, Allah'a beyat etmektir. Yani Allah'a canını, malını satmaktır. Onun için bakın Tevbe Suresi 111'de Allah'a kadar öyledir. Size müjdeler olsun, müjdeleyin birbirinizi, sizlere müjde olsun ki, hangi şeyden dolayı Allah'a, Allah ile girdiğiniz bu alışveriş var ya, satıştan dolayı sizlere müjdeler olsun. İşte gerçek kurtuluş budur. Kardeşim şimdi oldu mu kardeşim diyor Türkiye'de işte inananlar inanmayanlar diye bir ayrım yapılabilir mi? İşte laikler layık olmayanlar, layık Müslümanlar layık olmayan Müslümanlar diye bir ayrım yapılabilir mi? E bu ayrımı yapmak memlekete hıyanet oluyor. Ama kafiri, müşriki Müslüman görmek münafıkla müminleri bir görmek Allah'ın dinine hıyanet olmuyor. Ama memleketin vahdeti, memleketin birliği, memleketin bütünlüğü, memleketin bölünmezliği bazı Müslümanım diyen insanların dinlerinin ve kitaplarının üstünde bir önem arz ediyor. O kadar önemli ki bu insanlar Rablerinin kitaplarını rejime anlatmaktan korkarlar. Rejimin zulmünü kitapla tanıtmaktan kaçarlar, korkarlar, Böylece dinlerini, dünyaları ve menfaatleri ruhunda satarlar. O insanlar diyorlar ki, vatanın bölünmesi, memleketin bütünlüğü, siyasetin, hükümetin, devletin bekası nedir? Dinle daha önemlidir. Niye? Eğer devletin bütünlüğü giderse din de gider. Sanki din varmış da Türkiye'den. Evet, namazı terk eden haccı, zekatı, cihadı ve fi sebilillah infakı terk etmiştir. Namazı terk eden kitabın ilmini, fıkhı, hadisi ve sünnet-i tamamen terk etmiştir. Hiçbirisi nikam etmez. Ne arıyorsunuz bu adamın kardeşim? Ne kaldı bu insanda ki? Ne kalıyor? Daha devam edeceğiz. Kadın ise hicabı terk etmiştir. Kadın ise hayayı terk eder. Örtülmüş olsa bile hayası yoktur. Evet, namaz kılmıyordur. Çünkü namaz, insanı fuhuştan ve münkerden alıkoyar. Namazı terk eden, ahiret azabına imanı zayıf olan bir insan ve hiç yoktur. Hatta öyle ki namazı terk ede ede ede, sonunda ahiretin azabını inkar edebilir. Namazı terk edenin sonunda, son nefeste imanla öleceği kesinlikle şükredir. İmansız ölme ihtimali büyüktür. Namazı terk eden Kur'an'a sırt çevirmiştir. Namazı terk eden Kur'an'ı okumaz. Namazı terk eden Kur'an'ı öğrenmez. Görüyoruz Türkiye'de ve düstü alemi İslam'da hep böyle. Memlekette görüyoruz. Dolayısıyla namazı terk eden Allah'ın zikrinden yüz çevirmiştir. Namazı terk eden emri bil marub ve nehyanil münker yapmaz. Böylece yeryüzünde işlenen bütün fitnelere, fesatlara, zinaya, içkiye, kumara, haksızlıklara göz yumup ses çıkarmadığı için ondan mütevellit olan günahları da ortak olmuş olur. Neden? Namaz kılmayan insan fuhşun yayılmasına engel olmaz. Namaz kılmayan insan tokşa ayağa gider. Namaz kılmayan insan cinaya gider. Namaz kılmayan insan kumara gider. Namaz kılmayan insan haram işler. Namaz kılmayan insanlar insanların ırzlarına göz diker. Mallarına, canlarına tasallut ederler. Ve zulmederler. Namazı terk eden, sürekli kılmayan hadisinde namaz kılmayanların azabını anlatırken bunu haber verirken buna rağmen bu insan Allah korusun bunun ehemmiyetini idrak etmiyor ve peygamberlerin sünnetini terk ediyor. Çünkü Hazreti İsmail hakkında Kur'an-ı Kerim diyor ki o çoluğuna çocuğuna ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Peygamber çoluğuna çocuğuna namazı ve zekatı Müminler sadık insanlardır müminler. Sadık insanlar, münafıklar yalancı insanlardır. Onun için namaz kılmayanların alametiyle münafıkların alameti o kadar birbirine benziyor ki, sıfatları o kadar birbirine yakın ki, bunu neredeyse ayıramıyorsunuz. Onun için münafıklar için allah Teala buyurur ki اِنَّ الْمُنَافِتِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ Münafıklar, Allah kendilerini, kendi hileleriyle aldattığı halde, bunu farkında değillerdir, Allah'ı aldatmaya kalkışırlar. Allah'ı Aldatmaya kalkışırlar niye? Ve izâ qâmû ilâs-salâti qâmû Sizi yoruyorum, farkındayım. Ve izâ qâmû ilâs-salâti qâmû Namazı kalktıkları zaman kalkınca tembel tembel. Yorarlar da bunu da insanlara riya olarak gösterişte bulunurlar. Ve le Allah Allâhe illâ kalîlen. Allah Resulü Hazreti e münafığın alameti bu, münafık tembel namaz kılıyor, münafık isteksiz namaz kılıyor, münafık görsünler diye namaz kılıyor küfrü anlaşılmasın diye, dışarıdan gösterme, yani reklam olsun diye kılıyor. E bu münafık sıfatı, mü'min namaz kılmamış mü'min olacak, Namaz kılmadı halde emindir. Yani namaz kırmadığı halde münafık değildir diyorsunuz o zaman. İnne'l münafikîne fi'd-derkil esfeli minen nar <gülüyor> ve len tecda lehum Münafıklar cehennemin en esferindedirler. Onlara hiçbir yardım ulaşamayacaksın diyor <Sülüyor> Resulullah <gülüyor> sallallahu ve İlla ancak kimler illa الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف ياتي الله المؤمنين اجرا عظيما işte ancak ancak tövbe edenler ıslah edenler daha önce anlatmıştık dersimizde ıslah nasıl oluşanı vaatasem billah sadece Allah'a sığınıp Allah'a güvenip Allah'a dayanırlar ve dinlerini Allah için halis kılarlarsa, nifak bak dikkat et. Çünkü nifakta dini Allah için halis kılma yoktur. Nifakta yeryüzünü ıslah etme, insanları ıslah etme yoktur. Nifakta tövbe yoktur. İşte eğer bundan vazgeçerlerse kötü sıfatlardan, o zaman müminlerle beraberdirler. Beraber olurlar. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah ta müminlere ahirette ne yapacaktır? Ecren azîme büyük bir ecir verecektir. İşte kardeşim, nifattan, nifak sıfatlarından arınmadan insanın mümin olması mümkün değildir. Namazı terk ederek imana girilmez. Namaz terk edile ezle iman üzere ölünmez. Allah muhafaza buyursun. Dolayısıyla namaz anlaşılmadığı zaman Tevhid de anlaşılmaz. Namazı kavramadığımız zaman İslam olmanın anlamını da kavramayız. Dolayısıyla namaz eşittir İslam. Namazı ikame etmek, halis bir tevhidle, halis bir imanla eda etmek, kelime-i şehadetin anlamını tercüme etmek demektir hayatımızda. Bunu terk ettiğimiz zaman kelime-i şehadetin anlamını iptal etmiş oluruz. Allah muhakkaza Ben dersimi fazla uzatmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah bu kadarla bugün ihtifa edelim. İnşallah ileride isterseniz bu geri kalan kısmı istikmal eder, tamamlarız. Ee, i̇nşallah Teala. Ama e, bakarız dersimiz içerisinde kısaca değinmek de yarar olursa kısaca değinir, geçeriz. Ve dersimizi bu şekilde devam ettirmeye çalışırız. Biiznillah Teala. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.